Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebeciol hocamızla beraberiz. Kıymetli dinleyenler, öncelikle hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malumunuz olduğu üzere muhterem hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin hayatından, menakıbından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Ben sözü fazla uz uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem Hocam, geçen haftaki programımızda, bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretleri'nin e zikirle ilgili görüşlerine bir giriş yapmıştık. Tabi zikir tasavvutaki en önemli eğitim metodu. Esad Efendi Hazretleri de bu konudan çok bahsediyor fakat e işte kısa kısa da olsa e bu Esad Efendi Hazretleri'nin konuyla alakalı kanaatlerini, konuyla alakalı düşüncelerinden bahsedebilir misiniz? Evet, euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve vesselamu ala Resulina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecmain. esad Hazretleri, Kudüs'e sürruh,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 Çok söylemek demek, e, merkez referansınızın olduğu obje. Neyse sizin sevginiz de odur. Onun için kendi hayatınızı bir check yapının yapın. Acaba neyi merkeze alıyorsunuz siz? Hayatınızın merkezinde ne var? E, taptığınız sandır o odur. Ayet, iki tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Eferâ eyte meni teheze ilâhehu hevâhu. Birisi Ahzab suresinde, işte birisi Necm suresinde. Geçiyor bu ayetler. İki defa tekrarlanmış. Kişinin hevası Tanrısı'dır. Sevdiği şey Tanrısı'dır. Söyle bana sevdiğin şeyi, söyleyeyim sana Tanrını. Evet. Olay bundan ibarettir. Efendim, Esadarimli Hazretleri diyor ki, bütün tarikatların aslı Tarikat-ı Muhammedi'dir. Ve bütün tarikatlarda da zikir vardır. Tarikat neredeyse zikirden ibaret. Yani bütün tarikatların ortak yönü nedir? Bir söyle, soru sorsak, aralarında detaylar vardır, ayrılıklar vardır ama değişmez yön, Hepsinde Allah zikri vardır. Evet. Bu emir önce Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e veskür isme rabbeke diye Peygamberimiz'e emredilmiş. Sonra, daha sonra bütün ümmeti Muhammed'e emredilmiştir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emri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 hiçbir ilahi kitap gelmese, hiçbir İslam'ı, dini anlatan birilerini görmese, bu kimse öldükten sonra neyle mükelleftir? Cevap, Allah bilmekle mükellef. Çünkü Allah'ı bilecek e, fıtrat bizde var. Evet. Allah'ı bilmek fıtratı olduğu için Allah'ı varlığını bulduğu zaman artık o kimse kurtulmuştur ahirette. Onun için zikir fıtrattır deyince ta bizim eşari ve maturidi geleneğindeki Allahü Teala hazretlerini bilen, Allahü Teala hazretlerinin hiç peygamber olmadan kainattaki işlerlikten varlığını bulabilen adam anlatılıyor. Allah var. Bunu bildiğimi mesele yok. Evet. Bu emir peygamberimize zikir emir verildi, ümmeti de verildi. Hepimiz zikir çekmek, Allah'ı hatırlamak zorundayız. Sünnete tabi olmak dille ve kalple olan zikire bağlıdır.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 zikirsiz yaşayamaz. Açken yemek yemez. Ölürsek ruh da zikir çekmezse ölürsün. Yani ruhunda gıda ihtiyacı var. Yani. Ruhunda gıda ihtiyacı. Var. Allah. Yani nasıl Allah o kadar. Evet. Ela bizekirillah yutatme ünlul Ruhlar gıdasını zikirden alır. Kalpler gıdasını zikirden alır. Dikkat yavaşlıyor. Ela ela dikkat. Evet. Ruhun zikire ihtiyacı vardır.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 Fazla zikir sökmek bazen zarar da verebilir. Fazla yemek yemek zarar verdiği gibi daha önceki derslerimizi anlattığımız üzere evet. fazla de akıl nurunun yanmasına sebep olabilir. Denge bozulabilir. İnsanda sosyal hayattan kopma meydana gelir. Tehlikeli bir şeydir bu Allah muhafızı. Hep ölçüyle. Her şey ölçün Ve al mizan. Ve la tatgav fil mizan. Ölçüyü Allah koydu.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 Biz de ihtiyari Müslümanız. Evet. İşte insan zikrettiği zaman o zaman tüm kainata mensup olmuş oluyor aynı tabii zamanda. Tam yani, de. dediği gibi bir insan zikrettiği zaman kainata mensup oluyor. Bütün kainat zikre ediyor. Bütün kainat mümin. O e, Doğru. Roja Garodi'nin galiba veya İsmail Farukin'in mi? O Islamization of the Knowledge bilginin İslamileştirilmesi İsmail, İsmail Farukin'in Farukin. evet. evet. bütün ilimler Müslümandır diyor. Evet. Çünkü Allah'ın koyduğu sebep sunuz kanunları İslam'dır. O da bir yasadır. Kur'an yasası gibi. Ve bütün varlıklar uyuyor. Uyuyorsa onlarda Müslümandır anlamına gelir mi? Evet gelir. Esad-ı Erbil'li Hazretleri bir tercih bendinde şöyle ifade ediyor. Mû nisem yâd-ı tost subhu mehzâ, ülfetem zikr tost sırr-ı hafâ, gerçi dûrem bezâhir ezberî tû, innem el-qalbu vel-fuadu Yani anlamı ne hocam? Kalp ve fuadı ayırıyor bakın. Görüyorsunuz. Enne'mel kalbi vel Fuad'u ledege. Yani kalp ayrı bir şey, fuat ayrı bir şey. Fuat ayrı bir. Yani şey. Bizim hani doktor derslerinde anlattığımız husus işte nokta-i Süveyda diye anlattığımız şey kalp, fuat da e, ruhumuzun fuat e, tavrında dünyaya açılışı konusu. Kalp Allah'a açılış. Evet. Anlamı efendim şu olmuş oluyor. Gece gündüz benim dostum senin zikrindir. Yani bir dost olarak görüyoruz. Tabii zikir. Zikir, zikir benim dostumdur. Dostumdan <gülüyor> ayrılmaz. Hep sürekli zikir ediyorum. Zikir benim, seni anmak benim dostumdur. Gizli aşikar senin zikrinle me'lufum. Gerçi zahiren senden uzaksam da kalbim ve ruhum senin yanındadır. Erbidî divan sayfa 117'de. bu şekilde anlatıyor tekrar dediğim gibi innemel kalbu vel fuadü ledeyke kalbim ve fuadım senin yanındadır işte o kalp ve fuad ayırımı ruhumuzun fuad makamındaki tavrı ile ruhumuzun kalp makamındaki tavra kalp makamındaki tavrı o da kabiliyeti potansiyeli kalp, fuad da potansiyel ve kabiliyeti ruhumuzun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 Yani, etmiyor, yani ben şeyde Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tarikatı Cehri Zikir'dir biliyorsunuz evet. Fethur Rabbani'de yerini buldum ben okuduğum Arapça kitabını da Fethur Rabbani Arapçasının baş sayfasına da yazdım Abdülkadir Geylani diyor ki Cehri Zikrin sonunda yine zikri hafiye dönülür zikri hafiye esastır diyor Evet. zikri hafiyi elde edene kadar yani gizli zikri elde edene kadar açık zikri devam ediniz ama hedef gizli zikirdir diyorum yani. bunu ben Fethur Rabbani'de okudum Fetur, evet. ve anlaşılıyor ki bütün açık zikirlerin cehri zikirlerin hedefi gizli zikirdir Ya yani. yani zikri hafiyi nihai nokta yine nihai nokta. Evet, evet, evet, çok önemli bir -hafiy. şey hafiyi olması gerekiyor çok çok önemli çok Hep bunu düşünüyorum ben. Evet. Yani Bizzet Abdülkadir Geylani'nin kendi eserinde böyle yazıyor. Feturebani'de okudum. Kitabın kenarında giriş sayfasını da yazdım. Bu sayfada böyle söylüyor Abdülkadir Geylani. Diyor ayet-i kerime bu konuda şu: Rabbını içinden yalvararak ve korku pozisyonunda çok hafif bir sesle sabah ve akşam zikret. ...şimdi arası da sabah ve akşam zikret. Şu ayet-i kerime nasıl? Aracın bazı özellikleri var. Yani sabahleyin güneş doğuyor. İşte güneş doğmadan bir saat kala, güneş doğduktan sonra bir saat sabah oluyor, değil mi? Elinde yani sabah namazı vakti. Evet. Bir o zaman zikredecekmişiz. Bir de akşam ezan okunduktan sonra yatsıya kadar olan zaman orada zikredeceğiz. Ayetin böyle anlaşılıyor. Sabah akşam Allah'ı zikret. Hayır. Ardarda arda bir günün parçaları böyle zikredildiği için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 aşırı gitmekten nehyedildiğini ama açık zikirden nehyedilmediğini evet. dolayısıyla cehri zikrin de caiz olduğunu söyler. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kalbi zikri ilk olarak Hazreti Ebubekir Bekir öğretti. Ve bütün sahabeyi kerama anlatıp öğretmesi için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 Tek başına zikir yapmak istediğinde gizli zikir çekmesi daha uygundur. Eğer avamdan sıradan bir insan ise tek başına kaldığı zaman o açıktan zikir çeksin. Evet. Yani cehri açıktan zikir avam tabakasına, halk tabakasına ait bir efemse manevi olgunluğa erişmiş havas tabakasının zikri kesinlikle kafi olması gerekir. Çünkü cehri zikrin sonu.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 İmam Ahmet ve Rufayi Hazretleri de toplu halde zikredilirken cehren, bireysel olarak zikrederken hafiyyen zikredilmesini emretmiştir ki Siyyid Ahmet ve Rufayi Hazretleri'nin tarikada da cehri zikir tarikatıdır. O bile yalnız başına kaldığınız zaman hafiy zikir, gizli zikir çekin, içten zikir çekin, açıktan zikir çekin demiyor. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Rabbinize yalvararak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 i̇bn Abidin dürr muhtar haşiyesinde zikretmiştir. Bunları Esad Efendi delil olarak zikrediyor Tabii, yani. Işte Esad Efendi der sabah akşam Rabbilerin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret. Ayet-i ise tarikatlardaki Hatmi Hacegan'ın halka ile yapılmasına delil gösterir. Bu da fevkalade ilginç bir husus. Hatmi Hacegan da sesli olarak Nakşi hacı e, nakşi e, silesinde hatmeler sestli olarak yapılır biliyorsunuz. Evet. Kıymetli hocam Esed Efendi Hazretleri Kalvet'te doğu ve batıyı bir değerlendirmesi var. Doğu ve batı hakkında e, kısa bir değerlendirme yapıyor Esed Efendi Hazretleri. Evet. Bundan bahsedebilir misiniz bize? A'uzu bilahemin Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Doğu ve Batı Esad Erbili Hazretleri Karvet'e Doğu ve Batı'yı şu şekilde değerlendirmişti Hali hazırda bugün diyor Karvet bugün Doğuluların aksine Batılıların dünyaya ve maddeye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 Çünkü sömürgecilik hareketleri var biliyorsunuz. Fakirleştirilmiş. O sömürgeleştirme hareketleri okuduğunuz zaman o Edward Said'in oryantalizm kitabı var. Ondan sonra Osmanlı'yı 200'e yüze bölme planları ve kitapları var. Evet. Hepsi o kitaplar var. Louis Masinion'in 3. mülendimde bütün Afrika'nın Hristiyanlaştırması projesi var. Louis Masinion'un. Bakıyorsunuz kasıtlı olarak bütün dünyanın sömürülmesi ve bunu yaparken de Hristiyanlığı dini kullanıyorlar. Kendi dinlerini alet ediyorlar. Para kazanmak için din kullanıyorlar. Evet. Çünkü onların papazları da eskiden yeşterune bir ayati llahi semena az bir ücret karşılığında İncil'i veya Tevrat'ı satmışlardı. Allah muhafaza buyursun. Şu Doğu ile Batı'nın bu kısa özetlenmesi bugün de hala geçerli ve Karvet e, gayet isabetli bir söylemde bulunuyor burada. Bu söylemi gerçekten dolaştım diyarı küfrü hep kâşhaneler gördüm. Gezdim diyarı İslam'ı hep viraneler gördüm diye bahseden o meşhur Ziya Paşa evet. doğruyu da ifade ediyor. Sizayi da bir ifadesi var bu konuda. İlk defa böyle Almanya'ya açılıyoruz. Almanya, Sezai Karakoç gitti, gezdi, dolaştı, geldi. Almanya'yı nasıl buldunuz diye soru sordular. Sezai Karakoç Üstad buyurdular ki onların işleri dinimiz gibi. Evet. İşleri dinimiz, dinimiz gibi. Dedi. yani. Ama dinleri de bizim işlerimiz Evet. Dünyaları sağlam ama dinleri yok. Bizim de elhamdülillah dinimiz sağlam ama dünyamız yok.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 Bu esad Hazretleri'nin bir namaz tecrübeyi yaşaması dergahta çok önemli bir adım olarak değerlendirilmeli. Çünkü sabah namazı namazların başlangıcıdır. Evet. En son kılınacak namaz da vitir namazıdır biliyorsunuz. İşte sabah namazıyla bir doğuş yaşayabilir mi acaba? Fakat tabii o da mümkün olmamış. Ama her halükarda böyle bir sabah namazına katılıp derruşle beraber namaz kılması, ondan sonra da gidip e, o halakaya katılıp halakada Allah Allah diye tespih çekmesi onun için güzel bir başlangıç oluyor. Esad er Hazretleri yani bütün latifeleri tek tek Allah Allah Allah diye çalıştırmak, letaif-i hamse dediğimiz göğsdeki beş zikir mahalli. Hazreti işte Adem Aleyhisselam, Hazreti İbrahim ve Nuh Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Tam ortada da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ayak izi deniliyor. Bunlar ayrı ayrı zikir olarak Esat Eribli Hazretleri tarafından çektirilmiştir. Diyor ki her latife ya bazı da sadece kalbe mi çekiliyor? yani o nakşi, Doğudaki nakşiler genellikle sadece kalbe vururlar. 10 bin tane, 20 bin tane o diğer letaife de sirayet eder.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 Müslümanların çekmiş olduğu zikirlerdeki Letaif'in etkilenişi, Letaif'in ayrı ayrı uyanışı insanı iki yüzlü olmaktan kurtarır, münafık olmaktan kurtarır diye nihai bir sonuca varıyor. Ve çok önemli bu. Efendim, iki yüzlü olmaktan kurtulur derviş. Hedef tevhüt ehli olmaktır. Total, bütüncül parçalanmış insan inşa etmektir.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 günümüzdeki huzursuzluğun baş kaynağı işte bu kendini bilmez, kendini tanımaz ötekileştirme ve aslına yabancı düşme olayıdır yani evet baza baza herançi baza ger kafir ger putperesti ger migel mecusi ger sa tezahür kerre tövbe şi kesli derge himma ümmidi nist baza baza herançi hesli baza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 Bu Zülkarneyn Aleyhisselam'ın ayet-i ifadesiyle, Kef suresi 95. ayet-i kerime, ''Bana kuvvetli yardım ediniz.'' Ve yine Maide suresi 2. ayette, ''İyilikte ve kötülükten sakınma konusunda birbirinizle yardımlaşınız.'' Yani Esad Efendi Hazretleri bu ayetlerden yola çıkarak bu rabıta konusunu biraz açıklıyor. Birazcık bunu açabilir misiniz? Evet. Evet. fâaînûnî bi kuvvetin bana kuvvetle yardım ediniz çok önemli bir şey bu velâ taâvenû alâ'l ismi vel idvân taâvenû alâ'l birr vet takvâ velâ taâvenû alâ'l ismi ve kötülüklerden sakınma konusunda birbirinize yardım edin diyor Esad el-Mazeter bu ayetler Allahü zülcelal hazretlerinden, başkasından yardım istenilmesinin akla uygunluğuna bir delildir. Yani bu ayetlere göre Allah'ın dışındaki kimselerden de yardım istenilir. Zülkarne'in işte burada kimden? Kullardan yardım istiyor. Bana destek olun diyor. Tabii destek olun diyor bana. Aynı şekilde Allahü Teala hazretleri iyi kötülükten sakınma konusunda.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 ...dikkat etmemiz gerekiyor. Evet hocam. Burada rabıtayla alakalı bir de... ...şiir var hocam. Yani onu da pay paylaşabilirseniz. Evet. evet. Evet o şiir... ...gerçekten... ...önemli bir şiir. Rabıta destektir... ...hakka varmaya... En güçlü yoldur hakkı bulmaya. Bismillahi. Ayet. Webtahu ilehil vesilete. Allah'a yaklaşmak istiyorsanız mutlaka bir vesile arayın. Esat Efendi Hazretlerinin hayır yoluna koyulup da başarısız olursak yarıda kalırsak ne olacak diye soran bir müridine verdiği bir cevap var. Evet. Bundan da bahsedebilir misiniz? Evet. Hakikaten insan.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 bu şekilde ahirete intikal eder, ölürlerse bu niyetleri başlangıçta neydi? Şuydu. Adam olmak. Öldükleri için adam olmuş gibi ecir ve sahib kazanırlar. Bütün dava bu. Adam olmuş gibi. Bu yüzden tarikata yeni intisap edenler, tarikata yeni girenler, Allahü Cül Celal Hazretlerinin bu lütfuna ve ihsanına karşılık ona çok şükür etmelere gerekir. Nitekim şair Bismillahirrahmanirrahim diyor ki niyet hayır, akibet hayır demiş Hazretimiz. Nimetler karşısında durmaz artar hayretimiz. Bismillahirrahmanirrahim gerçekten e, başarısız kalan işlerin Allah tarafından yine ödüllendirileceği ve akibette kurtuluşa vesile olacağı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 Hasip Yılancıoğlu Efendi ile de görüştük biz. Kastamonu'lu. 104 yaşında, 101 yaşında mı neydi? Ama bastonsuzdu. Hasip Efendi, Yılancıoğlu Kaç yani, yılında vefat etti aşağı yukarı? Yani, 1990'larda vefat etti. 90, yani. yani 1999 yıllarında vefat etti. Evet. Allah rahmet eylesin. Ona biz sormuştuk. Yani dergaha, Kelamin erkahına, Esad Erimli Hazretleri'ni ziyarete kimler gelirdi? O da diyor ki, Seyit Abdulhakim Arvası Hazretleri gelirdi. Üzeyir Garihin Şeyhi, Küçük Hüseyin Efendi gelirdi. Maraşal Fevzi Çakmak gelirdi. Her sabah eski Aratulka saate göre, iki buçukta dergaha bir doktor gelirdi. Esat Efendimiz'i muayene eder, lüzumlu şeyleri yaptıktan sonra,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 Film dizisi mi, televizyon dizisi mi veya tabii roman mı yazılacak? Böyle bir dergihta işte e, bulaşıkçılık yapan birisinin başından geçenler diye evet. bir, böyle bir bu yapıda bir tekkede bir insanın hayatı canlandırsa ne kadar güzel olur... İnşallah bir tekke hayatı. tekki hayatı. Teki hayatı. Yani bir ya nasıl yapılır bilemiyorum. Evet can. Çanakkale için yapılıyor. yer Mevlana için yapılıyor, her yer için yapılıyor. Ankara'ya da sıra gelecek. ve hatta Hacı Bayram'a sıra geldi gibi Hacı Bayram da halledildi. Evet. O kilâmdir yani olduğu yerler de. inşallah tekrar eski haline gelecek. O dergah açılacak. Ben de öyle bir umut var. Yani bir kültür hazinesi, kültür hazinesi. Orta ortaya çıkarılması gerekiyor yani. Evet. Çünkü biz onlara ruh köklerimiz onlar. Oradan bir manevi güç alıyoruz. Tarihimiz o. Yani. gelen turistler de onu merak ediyor yapılan şu beton yapıları merak etmiyorlar evet. beton yapılarının en güzelleri onlar da var zaten <gülüyor> mühim Tuttu evet burada ben teşekkür ediyorum hakikaten hocam çok... soru sorarak beni açıyorsun Estağfurullah. ben de güzüm yettiği kadar cevap vermeye çalışıyorum Estağfurullah. İnşallah seyircilerimiz de istifade ediyordur diyelim inşallah hocam kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz Mesela dinleyenler İnşallah ee, Allah razı olsun ee, Evet bir programın daha sonuna geldik ee, Bir Gariplerin Kitabı programının daha sonuna geldik Bir sonraki programda tekrar buluşmak umidiyle Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz Hoşçakalın efendim